أعوذ بالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين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 ve bise'l mısir saddakallahu'l azim ve bellana resuluhu'n nebiyü'l hasimi'l kerim ya ilah'l alemin her halukarda tevfikatü sübhaniyeni bizlere yar ile nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle hakikate karşı gönlümüzü huşyar eyle Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya beyle. Amin. Bu hürmeti seyyidim ve selim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Terim Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın keremine, inayetine istinad ederek, geçen hafta, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın, dünyayı kavraması dünyayı aşması dünya karşısında marzi ilahi birinci planda tutması böylece nübüvvetini mühürlemesi temhir etmesi bir yönüyle bize dünyayı tanıma mevzuunda örnek olurken beri tarafıyla dünyaya alakasızlığı ehemmiyet vermeyişi Sadece ve sadece ahirete müteveccüh oluşuyla Allah'ın nebisi olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde tek yekta muhatabı olmasına rağmen, cihan devletleri karşısında serfuru etmesine rağmen, hükümdarlar, imparatorlar, ona hizmeti saltanatlarına tercih etmelerine rağmen, o kendi raiyeti, tebası içinde, onlardan bir ferd olarak yaşamak suretiyle tevazuun en azam derecesini gösterdi, nübüvvetini yine mühürledi, bu mevzuda da bize örnek oldu. Dağ, taş, sağında, solunda altın olup yürümeyi kendisine teklif ettikleri halde, dünyanın zinet ve debdebesine ehemmiyet vermeyip, rahatlıkla her şeyin üzerine basıp geçen nebiler nebisi, onun bütün büyüklüğü, kendi şahsi hayatını yaşamayışı, kendi renk, keyfiyet ve şeklini göstermeyişi, tamamen Cenab-ı Hakk'a aynı olması, bu asırda bu büyük hakikatı bize anlatanın diliyle reşha gibi, ne bir katre, ne bir şek, reşha gibi, güneş kendisine baktığı zaman görünmesi, olmadığı zaman görünmemesi, işte bu yüksek ve ulvi keyfiyeti öylesine mükemmel gösterdi ki, Hz. Muhammed'e bakan Allah'ı gördü. Haşa, bu bir Hristiyan akidesi, bir hülûliye ve iddiat anlayışı değildir. O, tamamen Allah'a müteveccüh olması, tamamen her şeyinde Allah'ı göstermesi, Allahı ders vermesi, o kadar berrak, o kadar parlak idi ki, ona bakan ''La ilahe illallah'' derdi. Dünyayı tanıması müminlere karşı tevazu bu noktada kafi ve vafi delil olmasına rağmen bir iki misal daha verip meseleyi takvi etmeyi düşünmüştük. Bu derste de o şefkatçani merhamet verver büyük peygamberin sırf Allah'ın emrine itaat etmek suretiyle şiddetini hiddetini küfre karşı gözetini göreceğiz inşallahutaala ve sonunda da ahkamı ilahi emri ilahi tatbikteki hassasiyetini hep beraber müşahede edeceğiz. Buraya kadar arz ettiğim hususları mücmelen arz etmiştim size. Esasen İslam anlatılırken insan dikkat kesilir. İslam'ın her emrine kulak verirse bir taraftan Allah anlatılır, bir taraftan da Allah'ın emirlerini bize tebliğ eden o müstesna zat, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatılır. Binan Ali verilecek fazla misaller, vakti almadan ibaret olacağı endişesi tasasıyla, bu kadarlıkla iktifa edip, bugünkü dersin misallerini arz etmeye çalışacağım. Kur'an, kemal-i azamet ve kemal-i mehabetle ya eyühen nebi cahidil kuffara vel munafikin ve ghlud alehim ma ve maawahum cehennem Ey şanı yüce nebi Allah ya eyühen nebi dediği zaman öyle müstesna bir hitapla Resulullah'a tevcihi kelam ediyor ki bundaki inceliği ve sırrı kavrayabilsek Resûl-ü Ekrem'in nasıl arşi kemalette olduğunu müşahede etme imkanı kapısı açılmış olur bize. İlk defa bir ahdlamı taşıyan kelimenin başına bir harfi tarif getiriyor. Binlerce peygamberin, yüzbinlerce peygamberin içinde olsa, binlerce sıddîk'in, yüzbinlerce sıddîk'in önünde bulunsa, milyonlarca şehidin önünde serdarlık yapsa, yine bakan ehl-i basiret tarafından tanınabilecek büyük insan demektir bunun manası. O kadar maruf ki, ama bu marufiyeti zihni bir manayla ele alırsak, Habibim şu da anlatılır, insanların çoğu da senin büyüklüğünü anlamayacaklar. Senin büyüklüğün senle benim aramda malumdur. Ben sana Nebi derken, ben büyüklüğünü ahdi olarak zihni düşünüyor, ona göre sana, ey şan yüce Nebi diyorum. İşte bu manada vardır burada. Cahidil vel münafikim. Bir emrim de sana şudur: Kafirlere ve münafıklara karşı cihad ilan edeceksin. Küfür ve nifak senin düşmanın olacak. Küfre ve nifaka karşı cihad ilan edeceksin. Tabi bu vaziyette senin karşına küfre sahip çıkan kafir çıkacak. Nifaka sahip çıkan, münafık çıkacak. Peygamberin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak da peygamberin düşmanıdır. Müminin düşmanı küfür ve nifaktır. Küfür ve nifak mümine düşmandır. Ama mümin küfür ve nifakın karşısına çıkarken, küfre yapışan, nifağın kuyruğuna tutunan kimse müminin karşısına çıkacaktır. Düşman olarak çıkacaktır. Sen de küfre ve nifaka karşı cihat ilanı derken, karşına kafirler ve münafıklar çıkacaktır. Alabildiğine ve tam manasıyla onlara karşı cihat yap diyor. Cihadı, cihadı anlatırken arz edeceğim. Mevzumuz cihat değil. Veğluz aleyhim. Mevzumuz budur. Ve onlara karşı galiz ol. Gızet, galiz olma katılı, kabalık gibi bir manaya gelir. Fakat burada bu mana melhuz değildir. Haşa Allah, sevdiği Habibi edibini, insanlar arasında kaba ve sapa olmasını istemez. İstemediği gibi böyle bir emirde de bulunmaz. Başka bir ayette, وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّٓوا min حَوْلِكِ Eğer sen katı kalpli ve kaba, sapa bir insan olsaydın, çevren senin dağılır ki de seni yapayalnız bırakırdı, diyor. Allah Resulü, fıtratı itibariyle Cibrili Emin'i çok geride bırakacak bir inceliğe, bir sır, insan olma keyfiyetine sahipti. Ama kafire karşı, münafıka karşı şedid olması gerekiyordu. Allah'ın müsamaha etmediği, cehenneme koyacağım dediği insana, Allah'tan daha fazla şefkatin ileriye sürmek suretiyle onu himayeye kalkışman, Allah'a karşı ayrı bir suyu edeptir af ah buyurun ayrı bir terbiyesizliktir. Onun için Habibi Edibine kafire, münafıka karşı çetin, zorlu, şiddetli ve gızzetli olmasını emrediyor. Kime? Buhari ve Müslümin Enes'ten bize rivayet ettikleri bir hadisi şerifte resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini görüyoruz. وَاِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ ve ana urit an utilaha fa esma' buka'a's sabiy fa etecawazu fi salati mimma a'lamu min wajd ummihi min ben namaza dahil oluyorum ve istiyorum ki onu uzun mu uzun kılayım Hazreti Ayşe bu uzun mu uzun namazı anlatırken kalktı gece yanımda namaza durdu ve la tasal ve Ne güzelliğini ne de uzunluğunu sorma bana. Sorma söylemeyeyim. Bir saat mi durdu ayakta, 2 saat mi durdu? Bir saat mi rükuda durdu, 2 saat mi durdu? Ne sen sor ne de ben söyleyeyim deriz Türkçemizde. İşte Hazreti Ayşe bunu anlatıyor bize. Ben namazı işte böyle uzunluğunda da, huşu ve huduunda da, güzelliğinde de İhtimamlı kılmayı düşünüyorum. Sonra arkamda bir çocuk sesi işitiyorum ve hemen namazı kısadan kesiyorum. Anasının o çocuğun ağlamasına karşı vecdini, istirakını, ona karşı şefkat ve alakasını düşünüyor da Rabbime karşı zevkle, şevkle yapacağım ibadeti hemen adeta geçiştiri veriyorum diyor. Rabbine karşı olan ibadetine bağlılığını düşünün. İbadetten zevk alma derinliğini hesap edin. Cennet zevklerini dünyada Mevla'nın huzuruna geldiğini duyuşunu ve ona doyuşunu düşünün. Ve ondan sonra ümmetine karşı olan azim şefkati, annelere karşı olan azim şefkati, yavrulara karşı cesim refiki ve rifkati namazı çar çabuk kılmaya zorluyor onu. Ümmetine karşı bu kadar şefkatli, bu kadar merhametli Nebi. Bunu niye anlatıyorum, art edeceğim. Bu, o raddeye gelmişti ki ümmetinden küfr içinde bulunan bir insanı gördüğü zaman, niye benim davetimi kabul etmedi diye kalbi kalaktan kala, ıstıraptan ıstıraba giriyordu. Ümmetinden bir insanın dalaleti karşısında sarsılıyordu. Çok sevdiği ve beğendiği Nüeymân isminde bir tanesi, içkinin ilk yasak edildiği senelerde müptela olduğu bu dertten kendini çar çabuk diğer sahabi gibi çekememişti. Az da mizah yapan ve çok defa sahabi tarafından da tenkit edilen bu sahabi, bu latife ve mizahlarından ötürü de Resulullah'ın canını sıkardı belki çok defa. Hatta bir defasında bir sahabi onu tevbih ederken Allah Resulü sesini kesmişti. ''Sus, onun hakkında söz söyleme! Zira o, Allah ve Resulullah'ı çok sever.'' demişti. İşte bu Nüeyman, Allah ve Resulullah'ı çok sevmiş olmasına rağmen, içkinin ilk yasak edildiği senede nefsine mağlup olmuş, içmiş ve mahmur bir vaziyette hüzur Resulullah'a gelmişti. O kadar Resulullah müteessir olmuş, o kadar canı sıkılmış, kalbi öylesine daralmıştı ki, kalkın şunu recmedin demişti. Ve ayakkabısını eline alan, sopayı eline alan, onu orada taşlamış, recmetmiş, mahcup etmişlerdi. Ümmetinin dalalete ait bir işi yapmasına ve adım adım cehenneme doğru gitmesine hiç tahammülü yoktu. Ümmetinden bir ferdin küçük bir hata yapması onun için tahammül fersa bir hadiseydi. Keşke benim sineme bir kılıç saplasalar da ümmetimden birisi benim muttali olacağım bir günahı işlemese havası içindeydi. Böylesini hassas yaşıyordu. Şefkat bu raddeye gelirse ıstıraptan ısraba girecekti ve Kur'an onun ısrabını onu bu mevzuda kınama sadedinde şöyle dile getiriyor. فَلَعَلَّكَ <gülüyor> bahiun nefsaka ala a'sarih. اِنْ لَمْ نُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ <gülüyor> اَسَفًا sadakallâhul Ey şan Yüce Nebi! Az daha senin getirdiğin bu Kur'an'a, tebliğ ettiğin Kur'an'a inanmadıklarından, onun tarif ettiği Cadde-i Kübra-i Kur'aniye'ye girmediklerinden, tarik müstakim erbabı olmadıklarından, salih bir cemaat şuurunu kazanamadıklarından ötürü kendini intihar edeceksin neredeyse. O kadar kendini sıkıyorsun, teessüften ve teessürden, diyor. Allah Resûlü insanlık için bu kadar refik, bu kadar rakik ve bu kadar şefikti. Siz Cibril'den daha ileri, daha öte bir şefkate sahip bu Nebi'yi düşünün. Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın bu şefkatli, merhametli Peygamber'e Kur'an'ın bil بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَةِ diye tarif ettiği, müminlere rahmetli mi rahmetli? rahman Rahim'in, Rahim isminin tam aynası olan, cami, makesi bulunan nebiler nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a يَا اَيُّهَا النَّبِيُ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ve وَغْلُوظُ aleyhim ayetinin Kendisinden istediği şeyleri düşünün. Dini umurda tavizde, dini umurda feragatta ve fedakarlıkta zinhar bulunma. Din sana ait bir şeyin değildir ki ondan tavizde bulunasın. Sen nefsine ait, hissiyatına ait, onuruna, şerefine ait, ailenin izzetine ait, Cemaat, kabile ve milletinin izzetine ait şeylerde, feragatta bulunabilirsin. Sana söverlerse affedebilirsin, küfrederlerse affedebilirsin, vatanına söverlerse affedebilirsin. Ama Allah'ına ve senin nübüvvetine karşı gelirlerse asla! İşte kafir böyle bir iddia içindedir, işte münafık böyle bir iddia içindedir. Onun için yine bu hususu Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte Hz. Ayşe bize anlatırken der ki, Allah Resulü şahsına karşı yapılan hakarette halim ve selimdi. Sövseler yüzüne ile karşılardı. Cübbesini bedevi çekerdi bütün gılzel şiddet denaat ve şenaetiyle. Sert cübbenin yakası mübarek boynunda iz bırakırdı. Tebessüm eder, ona döner, istediğini verin memnun edin derdi can düşmanlarını. Kanına, canına girmek isteyenleri, ırzına tecavüz etmek isteyenleri Mekke'de umum af ilan etmek suretiyle bağışlayan nebiler, nebisi Kur'an'a, nübüvvetine ve Allah'a yapılan tecavüzde affetmeme kendisine tavsiye ediliyor, şiddetli olma tavsiye ediliyordu. Burada yine Mümin'e bir ders veriliyor, sana ait hukukundan hasbilikte, feragatte bulunabilirsin. İzzetin rencide olduğu davalarda rencide edenleri affedebilirsin. Ama Allah'ın uluhiyet ve izzetine, Nebiler Nebisi'nin nübüvvet ve izzetine müdahale edildiği saldırı olduğu zaman da arslan gibi kükreyeceksin. Tıpkı Nebiler Nebisi gibi affetmemezliği göstereceksin. Allah'ıma sövdürmem, Nebiler Nebisi'ne laf ettirmem, Kur'an'ıma çöl kanunu dedirtmem diyeceksin. İşte bu anlayış ve şuur içinde bulunacaksın. Dinine tecavüz ettirmeyeceksin. Resulullah bu dersi veriyor bize, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir yönüyle müminin dairesini çizme, mümin çerçevesini tespit etme, mümin tablosunu bize arz etme. Beri tarafıyla da bu kadar şefkatle beraber, bu kadar şiddeti nasıl insan cemeder? Ben öfkeli, sabırsız ve tahammülsüz bir insanım. Alabildiğine şiddet ve alabildiğine şefkati nefsinde toplayan ancak Nebi olur, Allah'ın resulü olur. Evet, Resul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Mekke fethinde umumi af ilan etti. Medine'de ilk gittikleri sene, ikinci sene Bedir Harbi oldu. Medine'ye gideceği ana kadar kendisine düşmanlık yapan bütün kâfirleri Bedir'de esir aldığı halde hepsini salı verme kararına vardı. O gün Hazreti Ömer onların hepsinin kılıçtan geçirilmesini çok şefkatli olan, kendisine yakın olan Hazreti Ebubekir ise affedilmelerini istiyordu. Resul-ü Ekrem de kendi şefkatinin, rafetinin muktezası Hazreti Ebubekir'in fikrine Mütevaat etmiş, ona göre hareket etmişti. Ama Kur'an öyle demiyordu. Aldığın esirleri bırakmayacaksın. Bırakıp da, onu da onları yeniden başına dert olarak salmayacaksın. Fidye mukabilinde dağıtacaksın onları diyordu. Hz. Ömer'i teyit ediyordu. Hz. Ömer bu vakayı anlatırken, Ben Resul-ü Ekrem'e fikrimi söyledim. Sonra da yanlarından ayrıldım gittim. Geldiğimde Ebubekirle baş başa vermiş ikisi de ağlıyorlardı. Yanlarına sokuldum, dedim ya Resulallah niye ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir şey varsa söyleyin ben de ağlayayım. Yok neyse benim yapacağım bir şeyse ona göre hareket edeyim. Hışkırıkları kesildiği an Allah seni teyit etti dediler. Biz bir hata yaptık burada, esirleri başıboş salmamamız icap ediyordu. Fermanı Sübhani onları fidye mukabilinde, onlardan bir şeyler alma mukabilinde ancak öyle salmaya müsaade etti. Öyle salma hususunda bizi mezun bıraktı. Hz. Ömer radiyallahu anh kendisini teyit eden vahyi karşısında o da ağlıyordu. Allah'a kurbiyetin iliklerine kadar duyuyor, o da bütün hisleriyle Allah'a müteveccüh oluyordu. Evet, Mekke fethinde de resul aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselam bu azim şefkati, bu köklür efetiyle bütün müşriklere affedivermişti. Daha Mekke'ye girerken kendisine kılıç kullanan İkrime İbn-i Ebi Cehli'yi affedivermişti. Uhud'da canı gibi sevdiği Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi affedivermişti. Safvanı Ümeyye'yi affedivermişti. Ebu Süfyan'ı affedivermişti. Hazreti Muaviye'yi affedivermişti. Herkes onun affından o gün istifade etmişti. Bize ne yapar endişesiyle Hazreti Ali'ye müracaat edenlere, Hazreti Ali Hz. Yusuf'a kardeşlerinin dediği gibi değil. Onlar da Hazreti Yusuf Mısır'da kardeşlerine son iyiliğini yaptıktan sonra kendini onlara tanıttı. Hicab içinde başlarını yere eğen kardeşlerine karşı La tesriba aleykumul yevm Yagfirullahu lekum ve hu Mahkeme-i Kübra'da ne kadar bekliyoruz bunu. Bize de Allah La tesriba aleykumul yevm Yagfirullahu lekum ve hu erhamurrahimin desin. Her kötülüğü yapmışlardı, canına, kanına kastetmişlerdi. Ama büyük insan, Nebi'ye yakışır fazileti gösteriyordu. Hicaptan yerin dibine girmek isteyen kardeşlerine, ''Bugün kınama ve tevbih yoktur, Allah o Allah'tır ki bütün günahları mağfiret eder, zira gafur ve rahim odur.'' diyordu. Hz. Ali'nin ikasıyla Resul-i Ekrem'in karşısına çıkanlar, Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a dediği gibi dedikleri an, Şefkat canlı merhamet perver peygamberin yüzünde rahmet bir çiçek gibi açmış. Tebessüm buyurmuş ve dudağından o af fermanı dökülmüştü. Latifib aleikumul yevm yafirullahu lekum ve huve erhamur rahimin diyordu. Şefkati buguna sonsuzdu. Ummani bir keyfiyetteydi. Bununla beraber o çok ağır bir vazife ile de tavzif edilmişti resûl Aleyhisselatu Ekrem vesselam, nasıl insanların en şefkatlisi, öylesine insanların en edalısı, en damlısı, güzeliydi. Bunu nübüvvet derslerinin başında arz etmiştim. Öyle de en cesuru, o nisbette de en cesaretlisi ve şecaatlisiydi. Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu Allah'a olan itimadı, Allah'a olan tevekkülü, Allah'a dayanmasında, emniyette bulunmuş olmasını hissetmesi, kâfirlere müracaat etmesine, onlara yardım etmesine, hatta onlardan yardım dilemesine ve dile dilenmesine müsaade etmiyordu. Hiçbir kâfire tenezzül etmiyor, ona güvenmiyor ve dayanmıyordu. ''Allah bana kâfidir, hasbunallâhu ve nimel vekil'' diyordu. Kâinata tek başına meydan okuyordu. O büyük iman abidesi, imanının müs'atına göre hadiselere mukavemet ediyor. Dehrin hadiseleri karşısında, dalgaları yaran adeta bir tahtel bahir gibi Mevla-i doğru adım adım yürüyordu. Hiçbir şey belini kıramıyor ve boynunu bükemiyordu. Müslim'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un Hz. Ayşeden bize naklettikleri, Bedir hadisesi esnasında şu vakkaya dikkat edin. Bedir hadisesinin Hazreti Ayşe'ye nereye kadar idrak ettiği bilemeyiz ama hadis tahkiki hadis anlayışı içinde Hazreti Ayşe'nin efendimizle mülakatından evvelki devreye ait vakaları dahi nakletmesine raf edilmiş hadis manasına Resul-ü Ekrem'in dudağından dökülmüş gibi Hazreti Ayşe'nin naklettiğini kabul ederler. İlim tabiriyle de buna sahabinin mürseli derler ve sahabinin mürseli merfudur hükmünü verirler. Resul-i Ekrem Bedir'e doğru gidiyordu. Arkadan ganimet aşkıyla, cihada iştirak şevkiyle bir müşrik yetişti. Ya Muhammed ben de sana iştirak edeyimdir. Zaman ve mekanın efendisine Ya Muhammed demekle iktifa ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü kitap şeklinden onun ne olduğunu anlamış ve ona ilk vazifesini yapıyordu. اَتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Sen cihadı bırak da Allah'a ve Resuluna iman ediyor musun onu bana söyle diyordu. Adam la diyor ayrılıyordu. Allah Resulü da irci felen esta'ine bi müşrikin Sen geriye dön, ben asla müşrikten yardım istemem diyordu. Adam şecerede bir daha Resul Ekrem e arkadan yanaşıyor, müsaade edersen harbe iştirak edeyim diyordu. Allah Resûlü belki kalbi değişmiştir düşüncesiyle اَتُؤْمِنُوا e بِاللّٰهِ diyordu. Sen Allah'a ve Resûlullah'a iman ediyor musun? Adam la deyince اِرْجِعْ فَلَنْ اَسْتَع۪ينَ diyordu. Dön geriye ben müşrikten yardım istemem diyordu. Dördüncü defa Beyda'da yine Resulekrem aleyhissalatu vesselam'a yaklaşıyor, aynı teklifte bulunuyor. Mesa çare olmadığını görünce de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyordu. Allah Resulü de şimdi bana dahalet edebilirsin diyordu. O kafirin, o müşrikin yardımını reddediyordu. Mesela yanlış anlaşılmasın diye burada bir hususa dikkatinizi çekeceğim. Mü'min basiret, idrak ve kiyasetiyle kâfirden de icabında istifade eder. Fakat İslam'ın izzetini kâfir karşısında rencid etmez. Mü'min her şeyden evvel Allah'a intisabın, Allah'a imanın kendisine kazandırdığı o izzeti Allah'tan gelmiş bir izzet olarak kabul eder, onu rencid etmeme hususunda alabildiğine hassasiyetle hareket eder. Madem biz Allah'a güvenmiş, dayanmış, Madem ona inanmış, inanmakla eman içine dahil olmuş bulunuyoruz. Allah bize kafi ve vafidir. Bütün dünya karşımıza dikilse dahi. Ama bu arada Allah yarattığı o müşrikleri, o kafirleri İslam'a hizmet ettirir. Onlarla da dinini teyit eder. Nitekim bu vaka Hazreti Ömer İran'a karşı umumî ilanı harbettiği ettiği zaman tağlepli Hristiyanlardan Yardım almak suretiyle İran ordusuna karşı Hristiyanların yardımını talep etti. Hatta İran'ın büyük komandanı Rüstem'i talepli bir Hristiyan öldürdü, göksün üzerine çıktı ve bütün Müslim, Mecusi ve müşriklere karşı Rüstem'i ben öldürdüm diye cihana ilan etti. Ama Müslümanın izzeti de edilmedi burada. Kafir sadece bir insandır ve Allah'a aynadır. Ama mü'min, kalbiyle üluhiyet dairesine kadar istifade ettiği daireyi genişletmiş bir insandır. Kafir önüne gelen sofradan istifade eder, mü'min kainattan istifade eder, mü'min esma ilahiden istifade eder, mü'min sıfat-ı ilahi dairesine sofrasını yanaştırır ve mü'min zâti bari kavrama, tereddüt dolu sofradan istifade etmeye çalışır. Mümin bu kadar Allah'tan geniş bir nimet sofrasına masar ve malik olduktan sonra onu kafirle beraber, münafıkla beraber tutmaya imkanı ihtimal var mıdır? Cenab-ı Hak bir hakkın temyiz kabiliyetini bizlere lütfesin, temyiz kabiliyetiyle lutflandırsın. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün dünya kafir olsa dahi cesaret ve cecaatinden hiçbir şey eksiltmeden kendisine has o müthiş baş döndürücü cesaretiyle müstesna mahiyet ve keyfiyetiyle bütün cihana karşı meydan okuyordu. Allah Celle Celaluhu vallahu yaasi مِنَ النَّاسِ Fermanı subhanesiyle onu koruyacağını vaat etmişti. Allah insanlardan, şerirlerden, gelen şerlerden seni muhafaza edecekti dedikten sonra öyle bir emniyet, öyle bir itimat ve itminan kazanmıştı ki, dünya ateş olsa çepeçevre bir çember gibi onu sarsa, sobanın içindeki alev çemberinin içinde kalsa, yine Allah hakkında kanatı sarsılmıyordu. Hz. İbrahim Aleyhisselam hasbunallahu ve nimel vekilin kahramanıdır. Ateşe atılırken melekler tarafından kendisine yardım edilme teklifi yapıldığı zaman onları reddetmiş, ''Allah bana yeter, madem nikahbandır, madem vakıftır, ne diye sizin yardımınıza müracaat edeyim?'' demişti. O yüksek, şanı yüksek nebinin, emced torunu olan nebiler nebisi, Hazreti İbrahim'den fersah fersah bu noktada ilerdedir, sözüyle anlatabildimse, anlatmış sayacağım kendimi. Resul ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkasını, itimat, itminan ve tevekkülünü anlatma imkan yoktur. Ama Hz. İbrahim'i anlamış olursak, yüz misli, bin misli, o şerefli torunu ondan ileridir bu noktada dersek, Nebiler nebisini anlama hususunda belki bir fikir çerçevesi açılmış olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Buhari'de Hz. Enes bize şunu naklediyor. Bütün şema'il kitaplarında olan onun kameti kıymetine, eda endamına, boyuna, bosuna dair şu hususları söyledikten sonra Allah Resulü insanların en ehseni, en ecmeli, en mükemmel yapıya sahip olanı, bakışı, görüşü, duyuşu, hareket edişleri en tatlı, göz tırmalayıcı hiçbir hale sahip olmayanı, en mükemmel varlığı, insanların en cömerti ve sonra da insanların en cesuru dedikten sonra, misali arkasından yetiştiriyor. Medine-i Münevvere'de bir velvele oldu. Uzaktan duyulan bir ses, bütün Medine halkını birbirine katıp karıştırdı. Baskına uğradık, endişesine, paniğine kapıldı herkes. En cesur atlar atlarına bindiler, sesin geldiği istikamete doğru atlı atlarını sürmeye başladılar. Onlar Medine'den bir miktar uzaklaştıktan sonra, Karşıdan bir karaltının kendilerine doğru yaklaştığını gördüler. Karaltı yarıldı, içinden nurani bir varlık çıktı, Bakıp gördüler ki o Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselammış. Atına herkesten evvel binmiş, Kılıçını herkesten evvel kuşanmış, Tek başına gitmiş, Sesin geldiği yeri tahkik etmiş, Ve kendisine yaklaşanlara LEM TURAĞU LEM TURAĞU diyordu. Bu Arap'ın kullandığı bir tabirdir. Bizim Türkçemizdeki anlayışa, anlayış karakterine göre eğer bir kelimeyle ifade etmek istersek bunu la turau la turau demek icap eder. Ama lem turau lem turau aynı manaya. Korkacak endişe edecek bir şey yoktur. Korkmayın, endişe etmeyin. Ben tahkik ettim diyordu. Ve sonra bindiği Ebu Talha'nın hiç de yürümesini beceremeyen ata hakkında "Vecadnahu bahran" demişti. Atı da pek rehvan buldum. Yani incitmeden, insanın sarsmadan çok rahat ve süratli koşan bir at demişti. Sahabi sonra müşahedesini bize anlatırken, ondan öte artık o atla hiçbir at yarışa girmeye mukavemet ve cesaret edemedi. Demek suretiyle anlatmaktadır. Alabildiğine şefkat içinde, alabildiğine cömertlik içinde, alabildiğine şiddet içinde, alabildiğine cesareti nefsinde toplayan, bazen birbirini nakz eden bu birbirine zıt sıfatları nefsinde toplama, ancak Allah'ın çok şerefli nebisine has bir keyfiyettir. Allah bu zıt birbirine zıt, kendisine ve ümmetine faydalı sıfatları, en ekmel, en eşref varlık dediği Hz. vesselamda toplamış, nübüvvetine delil yapmış, bize örnek ve muktedabih kılmıştır. Allah bize kudvetun Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem demeyi nasip ve müyesser kılsın. O bizim mükteda Bugün, dün, yarın ebede kadar önderimiz, rehberimiz ve piştarımızdır. Allah kafirin, küfrün, fasıkın, fıskın, münafık'ın ve nifakın arkasına düşme illetinden müminleri muhafaza buyurdu. Sahabi bütün mağazi kitaplarında istisnasız onun Uhud'da nasıl şecaat arz ettiğini söyler bize. Etrafında on tane doğranmamış insan kalmıştı. Fakat Resul-ü Ekrem bulunduğu yerden bir adım dahi geri atma niyetinde değildi. Alev alev kendisine gelen küfür dalgaları karşısında gözünü bile kırpmıyordu. Adeta o korkunç cehennemi manzarayı tebessümle seyrediyordu. İşlerini bitirdik diye ayrılan kafirler, müşrikler, Medine'yi terk edip ayrıldıktan sonra ikinci bir şaya yeniden dönüp gelecekmişler. Haberi karşısında, dün benimle beraber Uhud'da bulunanlar toplansın, müşrikleri takip edeceğiz demişti. Halbuki yanağı yarılmış, dişi kırılmış, pek çok kan kaybetmiş, o mübarek nurani, rengi kaçmış, bembeyaz kireç gibi olmuştu, vücudunda yara bere vardı vücudunda sırtına giydiği zırhın yaraları vardı, yorgunluk vardı, bir bitaplık vardı, uykusuzluk vardı. Sadık dostları da öyleydi. Ama bir gün evvel Bedir'de onunla beraber ölmemiş, şehit olmamış ne kadar yaralı ashabı varsa, ki sahabi o manzarayı anlatırken bize bazımız bazımızı sırtlar bir miktar taşırdık, o yorulurdu öbürü onu sırtlarda öyle taşırdı, Kalkanı kılıcı elimizde taşıyacağımız gücümüz yoktu. Bununla beraber Resulullah'a ittiba ettik. O da önümüzde yürüyordu. Ve Kur'an, Meleği Ala'dan bu manzaraya bakıyor, şu sözü söylüyordu: "Alladin stajabulillahi ve Resul min bagdi ma asabahum alqarh, lilladin ahsenu minhum wa tqa'u ajrun Yaralandıktan sonra, doğram, doğram, doğrandıktan sonra aza cefa mesaip devahiye maruz kaldıktan sonra Resulullahın davetine icabet edenler var ya, villadine ahsenum inhum, Allahı görüyor gibi işin şuuruna varmış olanlar, Allahı görüyor gibi ibadete kendini vermiş olanlar, Allahı görüyor gibi cihada gönül vermiş olanlar, bunlar var ya. وَاتَّقَوْ minhum اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah'tan ittika edip, Allah'ın himayesine giren, Allah'a dayanan, Allah'tan korkan, Allah'a ulaşmak, vasılın ilallah olmak için uçup duran onlar var ya, onlar için ecre azim vardır. Nedir? Kulum orasını ne sen zor ne de ben söyleyeyim. Büyük bir mükafat vardır dedim, kestim. Bırak öte de ben vereyim. İnsanlar da verdiğim o şeyi gıpta etsinler. Tenlin tenkirleriyle anlatılan, müphem bırakılan bu mükafat, haddi hududu olmadığını ifade ediyor, sınırsız olduğunu gösteriyor. Cenab-ı vacib bizi de ihsan sırrına mazhar kılsın, ittikaya muvaffak kılsın ve sonra da ecri adime nail ve mazhar eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bu beş-on tane yaralı, mecruh insan, tamamen herkes, etrafta dağılmış olmasına rağmen, kolu kanadı kırılmış olmasına rağmen, o küheylanlar gibi, aslanlar gibi sağına soluna afet saçıyor, bakışlarıyla milletin içinde burkuntular meydana getiriyor, tevekkül ve itminanıyla ashabına can getiriyor. Hüneyn'de, daha başka şekilde görüyoruz. Daha değişik şekilde o şecaat ve cesaretin tablolandığını müşahede ediyoruz. Havasının şiddetli ve isabetli okları karşısında, ilk saflarda bulunan sahabinin az geriye çekilmesi karşısında resul Aleyhisselatu Vesselam, Haris i̇bn Abdülmuttalib'in atını zorla tutmasına mukabil, o atını mahmuzluyor, düşmana doğru saldırıyordu. Tek başınaydı diyor. Atını zorla tutuyordum, tek başına düşmana karşı saldıracaktı ve avazı çıktığı kadar da şöyle bağırıyordu اَنَنَّبِيُّ لَا كِذْبَةٍ اَنَبْنُ عَبْدُ الْمُطَلِبْ لَا diyordu Ben soysuz topsuz bir insan değilim, şerefiyle tanıdığınız Abdülmuttalib'in oğluyum torunuyum, ben Allah'ın nebisiyim bunlarda yalan yoktur diyordu, bu ses mevce mevce Kulağı hakikatı çok iyi duyan sahabinin kulağında makeds bulduğu an ve belki yarasulullah sadalarıyla nurani halakalar teşekkür etmişti. Artık ondan öten ne şiddetli ne de isabetli ok, ne dehşetli ne de zavalanmış mızrak sahabinin gözünü yıldıramıyordu. Bir öğlen bir kuşluk meselesi yapı verdi, meydana getirdiği korkunç fırtına ve. Tayfun tarafından bütün havazın yutulu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Birkaç saat sonra onların kalelerinin duvarlarının dibinde onlara korku ve dehşet salıyordu. Şefkatli insanı ibadette içinde boyunduruklar dönüyorken görün. Allah'a hesap vermenin ağırlığı altında tir tir titrerken görün. La vadittu kuntu şecereten derken görün. Keşke insan değil de bir odun olsaydım, insanların kesip piştikleri, binalarda kullandığı bir odun olsaydım. İnceliğini, sırlılığını, hassasiyetini gösteren bir Nebi olarak düşünün ve sonra düşmanın karşısında arslanları geride bırakan, Himayeye tam mazhar melekleri çok geride bırakan nebiler, nebisini kükremiş bir aslan gibi müşahede edin. Siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Allah canı gönülden demeye muvaffak kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurbiyet kazanacaksınız. Küfre ve kafire ait her şey, tıpkı ateşe ait, cehenneme ait şeyler gibi nazarınızda makhur, nazarınızda müstehcen olmadıktan sonra imandan nasibiniz olmayacaktır. Veya diğer bir tabirle arz edeyim. Küfürden, talaletten, nifaktan tiksindiğiniz nisbette imana karşı hainçkar olacak, istekli olacak ve iman dairesi içinde nasipli bulunacaksınız. Allah imandan nasibimizi ziyade kılsın. Resul ü Ekrem, Meşhur münafık Kabül eşrefi hususi bir surette Muhammed i̇bn Mesleme'ye öldürtmüştü. Müslümanlığın gelişmesi karşısında mütemadiyen tuzaklar hazırlayan, Yahudi'ye has komploculukla mütemadiyen Müslümanlara tuzaklar hazırlayan, her gün bir entrika ile Müslümanların karşısına çıkan, münafıkları, Yahudileri tahrik eden, Kureyze Yahudisini, Kaynuka Yahudisini, Nadir Yahudisini Müslümanların aleyhinde ittifakı anlaşmaya sevk eden, kâb Eşref denen bu Kâb, Aleyhisselatu Vesselamın baş düşmanlarındandı. Yahudilik zihniyetinin devamı için, Allah Resulü'ne her kötülüğü yapmaya hazırdı. Tek başına, başlı başına bir ordu mahiyetinde zarar verecek bu insanın vücudunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hususi mahiyette kaldırdı. Halbuki ilanı harp etmeyen, kötülük yapmak üzere Müslümanlara karşı cefa almayan kimselere karşı harp ilan etmedikten, Onlara karşı harbi duyurmadıktan, Müslüman olduklarını tam tahkik, olmadıklarını tam tahkik etmedikten sonra öldürmeyi yasak ediyordu. Bununla beraber Muhammed İbni Meslemeyi bu vazife ile vazifelendirdi. İşte nasibiniz nisbetinde Resul-i Ekrem'e kurbiyetiniz olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tesbihiniz, evratınız, eskarınız nispetinde değil. Diyalaktiğiniz, cidalınız, mücadeleniz, münakaşanız nispetinde değil. Görünmeniz, siyasetiniz, kiyasetiniz, dirayetiniz nispetinde değil. Resul-ü Ekrem'in takındığı isimler, sıfatlardan, yaptığı şeylerden istifadeniz nispetinde, yaşadığınız nisbette Resul-ü Vesselama yaklaşmış olacaksınız. Yakınsınız, Allah kurbiyetinize yeni kurbiyetler ilave buyursun. Kurbiyet diyakatı olmayan benim gibileri de Allah iyilere bağışlasın, lütfen kurbiyet ihsan eylesin. Bu ariz ve amik hususu, onun şefkati içinde şiddetini ve dehşetini birkaç mevzuda ancak anlatabiliriz. Fakat verdiğim sözü ikmal ve itmam için mevzunun diğer şıkkını da ars edip bitirmek istiyorum. Küfrün, nifakın karşısında dimdik, boynu bükülmeyen, beli kırılmayan nebiler, nebisi, kulluk anlayışından ötürü Allah'ın emirleri karşısında münkattı. İtaat içindeydi, itaat anlayışı içindeydi, Allah'ın emirlerine harfiyen ramdı, Cenab-ı Hakk'ın fermanlarına tatbiki hareket ediyordu. Allah davranışlarımızı emirlerine muvaffık kılsın. Resul ü Ekrem Aleyhisselatu Vesselam, heva ve hevesine göre attığı tek adım beşer tarihinde gösterilemez. Eğer kendi iştihadıyla bir adım atmış ve onda Allah'a göre isabet buyurmamışsa Cenab-ı Hak ikaz ederdi. O da derin bir vicdan azabı içinde Allah'ın ferman ettiği istikamette yeni cedid hayat vahş olan hareketi yapmaya çalışırdı. Kur'an ona bu mevzuda da ve ehkun beynehum bima anzalallah ve la tattabi ehwaahum vahzirhum an yaftinuk an ba'dama anzalallah ileyhik fa enta walla fa'arid anhum sadqa allahul azim. Allah'ın hükmüyle hükmet. Kararlarını Cenab-ı Hakk'ın fermanına uygun olarak ver. Heva ve hevesine göre hüküm vermeden iştinabet. ولا تتبع اهواءهم insanların heva ve hevesine uyma çeşitli arzularla kaprislerle senin karşına çıkacaklar iltimaslarda bulunacaklar şefaat dileyecek ve dilenecekler Allah'ın emirlerinden ferakatta bulunma ferman-ı ilahi neyse onu yaşa onlara vereceği hükümlerde de sıkı sıkıya ferman-ı ilahiye bağlı olma çalış ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك seni baştan çıkarmalarından sakın, diyor. Allah'ın yolundan çıkarmalarından sakın, heva ve hevesine göre fetva vermeden sakın, onları hoşnut edeceğim diye liyûnetten, yumuşak davranmadan, müsamahadan sakın, ferman-ı ilahi yaşama ve gösterme mevzunda Allah'ın istediği gibi çetin ve doğru ol, diyordu. Ve o, hayatının sonuna kadar, diğer daha evvel arz ettiğim, Dört husus gibi pek çok hususta hassasiyet gösterdiği gibi, bu hususta da hassasiyet gösterdi. Allah'ın emirlerine inkiyat etti. Mevizenin sonunda emre itaattaki inceliği arz etmeye çalışacağım, onun fikri yönünü ve felsefesini arz etmeye çalışacağım. Allah'ın emirlerine itaattaki inceliği kavramıştı. Akıl mantık değil, o onda akıl mantık vardı, aklın ve mantığın muallimiydi o. Bununla beraber, o Allah'ın emirlerine göre vaziyet alıyordu, aklına, mantığına, düşüncesine göre değildi. Kendi düşünce ve mütealalarından vazgeçiyordu, biraz evvelki misalde Ebu baş başa verip ağladığı zaman işte bundan dolayı ağlıyorlardı. İştihad etmiş bir hüküm vermişti ama o hükümde isabet etmediği için Allah verdiği kararı tahsiye etmişti. Temyiz edilmişti o karar, o karar temyizden aksi gelmişti, bozulmuş gelmişti. Allah Resulü da Allah'ın karşısında hiç hıçkıra, hıçkıra ağlamış, nedamet etmişti. Bu bir cürüm değildi ama o mukarrebinden olduğu için biz seyyas, Hasena sayacağımız, mükafat sayacağımız, mükafat bekleyeceğimiz bu şeyi, o cürüm sayıyordu, nedamet ediyor ve ağlıyordu. Buhari Urve tarihiyle burada yine hadise göre bir hususu arz edeyim. Urve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis nakledemez. Urve Zübeyir'in oğlu Hazreti Zübeyir'in radıyallahu anh'un hepsinden Allah bin defa razı olsun. Hazreti Esman'ın şerefli makdumu, Hazreti Ayşe'nin de yeğeni olması itibarıyla tilmiziydi. Efendimizden naklettiği şeylerin çoğunda Hazreti Ayşe vasıtasını kullanır. Pasanda doğrudan doğruya sanki efendimizi görmüş gibi nakleder. Ama başka bir yerde aynı vak'a hadis ıstılahıyla mefsul olarak merfu olarak Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ulaştırılmış ise artık buna da biz merfu nazarıyla Resul Ekrem'den rivayet ediyor nazarıyla bakarız. Halk bundan bir şey anlamaz ama teybi dinleyen tenkit etmemesi için arz ediyorum. Ürver Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan şöyle naklediyor. Beni mahsum oymağından bir kadın hırsızlık yaptı. Bu Halit bin Velid'in oymağıydı. Soylu soplu bir oymaktı. Kadının kolunun kesilmesi gerekiyordu. Ama böyle soylu soplu şerefli bir kadının kolunun kesilmesine de kabile efradı pek rıza göstermiyor gibi bir halleri vardı. Acaba bir af yolu yok mu? Acaba Resûl-ü bağışla desek bağışlamaz mı diye düşündüler. Bir şefaatçi aradılar, akıllarına ilk gelen Hüsame bin Zeyd oldu. Efendimizin evlatlığının oğlu. Resûl-ü Ekrem vefat ederken tayin ettiği cesur kumandanı ve bir tarafına Hazreti Hasan ve Hüseyin'i oturturken öbür kucağına da onu oturtup ikisinin başını birbirine dokundurup Allahümmerhamhumâ fe inne dediği çocuktu. Allah'ım ben bunlara müşterek merhamet ediyorum, sen de merhamet et dediği iltifat buyurduğu kimseydi. Ona ''Hibbü sellem derlerdi. Allah Resulünün sevdiği insan, bize şefaatçi ol dediler, git Resul-ü Ekrem'e bu kadını bağışlasın bir şey verelim ama eli kesilmesin. Gitti konuştu Resul-ü Ekrem'le, kim bilir ne mukaddemelerden sonra konuştu, konuştum diyor kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Bu, Üsame'ye karşı ikinci defa bir kaş çatma yüz ekşitme idi. Bir defasında sıkıştırdığı bir kâfir, sıkıştığı için mi yoksa gönlünden mi iman etti, ''La ilahe illallah'' dedi, Üsame bunu tefrik edememiş, o adamı öldürmüştü. Sıkıştığı için ''La ilahe illallah'' dedi sanmıştı. Resul-i Ekrem'e haber vermişlerdi, Üsame ''La ilahe illallah'' diyeni öldürdü. Resul-i Ekrem'in yanına geldim, o kadar bana şu sözü tekrar etti ki, keşke şu dakikaya kadar Müslüman olmasaydım diye düşündüm. Yarıp da kalbine mi baktın? Ne biliyorsun sıkıştığından iman ettiğini? Yarıp da kalbine mi baktın? Yarıp da kalbine mi baktın? Dedikçe başıma yıldırımlar geliyor gibi oluyordu. İmana Resulullah'ın verdiği değere dikkat edin. Edin de siyasi fikrinize uymayan kimseye karpuz deyip dışı yeşil içi kızıldır diye hükmetmeyin. Dikkat edeceksin. Mü'mine Allah değer veriyor vermediğin zaman tepetaklak cehenneme gidersin. Mü'mini benzetemezsin. Yarıp da kalbine mi baktın diyor. Sen de ona göre dikkat edeceksin. Bir de o zaman Resul-i Ekrem kaşlarını çattı اَتُكَلِّمُنِ ف۪ي حَدِّم مِنْ حُدُودِ dedi. Allah'ın kanunu değiştirmem hususunda bana müracaatta mı bulunuyorsun? Değiştireyim mi Allah'ın kanunu diyordu. O kadar sarsıldım ki İstağfirli ya Resulallah dedim Af buyur Allah'a af dile benim için dedim Öfke ile akşama dahil oldu Halk mescide toplanmıştı Minbere çıktı ve hayat baş olan şu sözleri söyledi. Hamt ve sana etti. Allah'ı nasıl övülecekse öyle övdü. Kendisini de nebi olarak öyle takdim etti. Amma ba'du. Fe inma halaka'n nas kanu iza saraqa fihimu'ş şerif teraku ve iza saraqa fihimu't aqamu alayhi'l hadd. Fevellezi nefsi Muhammedin bi'ti لَوْ أَنَّ فَاتِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَغَتْ لَكَ تَعْتُ Ey insanlar dikkat edin! Sizden evvelki cemaatleri bitareten, eden, hakile yeksan eden husus şudur. İşlerinde soylu toplu biri hırsızlık yaptığı zaman bağışlarlardı. Ama bir zayıf hırsızlık yaparsa kanun tatbik edilirdi. Kanun sizlere zayıflere tatbik edilirdi, yirminci asrın şenaat ve denaat içinde olduğu gibi. Zayıfın feryadı ne sesi sayılır ona dem tutulurdu, tıpkı bu asırda olduğu gibi. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki, gözüm gibi sevdiğim kızın Fatıma dahi hırsızlık yapsa vallahi onun da kolunu keserim diyordu. Ve ferman ediyor, kol kesiliyor. Kadın İslamiyetini güzel yapıyor, ihsan sırrına mazhar oluyor. Hazreti Ayşe son durumu bize naklederken, vallahi evimize geliyordu. Ciddi bir necabet, Allah bildiğine bir soyluluk, fevkalade bir takva içindeydi. Kadın öylesine halini düzeltmişti ki, bir kolunu vermişti ama cenneti kazanmıştı. Bir kolunu vermişti ama Resulullah'ın gönlünü kazanmıştı. Bir kolunu vermişti ama Allah'ın rızasını kazanmıştı. Hükûti ilahiden tavizde bulunamazsınız. Hükm-i ilahinin dışına çıkıp hüküm veremezsiniz. Kim nedir, kim neye sahiptir? Onları daireyi Kur'an içinde yapacaksınız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Batıl, fasit, Kur'an'a uymayan hükümleri vermekten, küfr'e, fıska, zulme düşmekten bizleri masum ve mahfuz buyurur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hassastır. Ahkam-i İlahi yaşama, Allah'ın hükümleriyle hüküm verme hususunda hassas mı? Hassastır. Çok şefkatli olmasına rağmen Buhari ve Müslim'de Ebu Hüreyre ve Büreyden'in bize müştereken naklettikleri başka zamanlarda benim size naklettiğim şu vakayı görüyoruz. Saadet mescidinde, meclisinde her sözü lalükü, her hayat vahş olan nebiler nebisi, her dudağını açtıkça, yeni cansızlar cana geliyor, ölmüş yeni baharlar, nevbaharda dirilen otlar, yeşillikler, çemenzarlar gibi arzı idare ediyor. Mescitten içeriye, beyninden vurulmuş gibi mecruh, mağlûl ve bir belaya maruz birisi giriverdi. Resul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a yaklaştı. Bunu sahabi çok iyi tanıyordu. Essam oğmandandı, Maizi bir Malik'ti. Resul-ü Ekrem'e yaklaştığı zaman her sahabi değişik tariklerle rivayet ediyorlar. Söylediği sözü ayrı ayrı söyleseler dahi sözler şu noktada birleşiyor. Ey Allah'ın Nebisi, haddi şer'i tatbik et ve beni temizle diyordu. Bu yaralı adamın derdi neydi? Resul-ü Ekrem bunu çoktan kavramıştı kavramıştı da işlediği günahın Allah'la kendi arasında kalmasını arzu ediyordu. Kaçınıyordu, yüzünü çevir. Adam öbür taraftan döndü, yine Resul Ekrem'in karşısına çıktı. "Haddi şer'i tatbik et ve beni temizle ya Resul Allah." diyordu. Başka rivayette Resul Ekrem, "Dön git. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Mağfiret dili affetsin." diyor. Maiz kapıdan dışarıya çıkıyor, vicdanı rahat vermiyor, tekrar içeri giriyor. Çözülmüş ayak bağları Huzur-u Resulullah'ta çözülüyor, o cize geliyor, hadd-i tatbik et ve beni temizle diyordu. Bu vaka dört defa tekerür etti. Neyin var senin? Zina ettim ya Resulallah diyordu. Hiç kimsenin görmediği, sadece Allah'ın gördüğü bir yerde bir günah işlemişti. Vicdanını rahatsız ediyordu. Allah'ın cehenneminden, azabından korkuyordu. Bu mevzuda Allah'ın bir kanunu vardı. O tatbik edilirse orada tertemiz Allah'ın huzurunda haşrolacağına inanıyordu. Sen zinanın ne demek olduğunu biliyor musun? Allah Resulü soruyordu. Muhtemel ki öpmüştür diye düşünüyordu. Yan yana gelmiş, oturmuştur, sarılmıştır diye düşünüyordu. Evet biliyorum ya Resulallah. Bir insanın helaliyle yapacağı şeyi haramıyla yapmasına zina denir. işte ben bunu yaptım diyordu. Acaba şöyle mi yaptın? Sadece yattın mı? Hayır ya Resulallah. Öyle değil şöyle yaptım diyordu. Çare bulamayınca Allah Resulü etrafından medet ister gibi Maiz sarhoş mudur diyordu. Ağzını kokluyorlardı buna da istinkah denir. Hayır ya Resulallah içki kokusu yok diyorlardı aklı başında. Maiz'in aklına hibbeti var mıdır diye soruyordu. Hayır ya Resulallah dirayetiyle tanırız. Kaçamak yolu olamayınca resul Ekrem emretti ve rejim edildi. Sahabi Harre'de taşladılar. Dayanamayacağı noktaya gelince de kaçıverdi Maiz. Orası da ayrı ağlatıcı bir manzaradır. Bu vaka belki bir kere oluyordu, bir de bir Yahudi de oluyordu. Saadet aslının dudağında bir tebessüm müydü, ağlamalı bir tebessüm müydü bunu diyemeyeceğim. Maiz kaçıyordu, muhakkak öldürülmesi gerekiyor kanatında olan bir sahabi, arkadan bir at kafası veya bir at çenesiyle kafasına vuruyor ve yere seriyordu. Sonra da Maiz öldürüldü ama şöyle öldürüldü. Kafasına kaçarken vurulan çenenin vurulduğunu duyunca resul Ekrem sarsıldı. Lezzeye gelmiş gibi sarsıldı. Zelzeleye maruz bir bina gibi sarsıldı ve dudaklarından şu sözler döküldü. Hella terektumuhu feyetubuhu <tocutubu> bu, aleyh. Ya onu bırakmak size gerekmez miydi? Belki tevbe edecekti, Allah da onu affedecekti. Ama maiz çoktan gitmişti. 2 gün sonra sahabenin huzurunda yine otururken Resulullah'ın dudaklarından şu sözler dökülüyor. "Maiz için istiğfar edin. Öyle bir tövbedi ki bin adama dağıtsaydı kifayet ederdi. Veya şu herra halkına dağıtılsaydı kifayet ederdi. Değişik bir rivayette 70 insana dağıtılsaydı kifayet ederdi. Haraç yiyen mümin dahi yapsaydı Allah onu da affederdi." diyor. Evet, Allah Resulü bütün şefkatine rağmen bütün iltimaslara rağmen ahkami ilahi tatbikte hassas hareket ediyor. İçi yana yana Allah'ın kanunlarını yaşıyor, tatbik ediyor. İnsanların maruz kaldıkları o had musibeti ve belası karşısında bağrına taş basıyordu. Tablonun diğer tarafı bir kadındı, vaktin müsaadesizliğinden onu Cenâb-ı Hak imkan verirse binberde arz edeyim. Arz edeyim, sahabinin hassasiyetini, Resulullah'ın ahkâm-ı ilâhî yaşama hususundaki hassasiyetini, öylece nübüvvetli bize işar ve ilan etmesini ve bizim ona muvafık ümmet olmamızı istemesini hep beraber görmüş ve müşahede etmiş olalım. Lillahi i teâlâl Alhamdulillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah.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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأثباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Kerem Müslümanlar, İnsanın sadece bir kanaat olarak Allah'a iman ettim demesi ve sadece o kanaata her şeyi bağlaması mümin, muahhit, müslim olması için kafi değildir. İnandığı şey kalbine yerleştirdiği şey hayatında kendisini göstermedikten sonra Vicdanında ağırlığını daima hissettirmedikten sonra kavli mücveret iman adına hiçbir şey ifade etmeyecektir. Allah'a bir hakkın inanan kimseler inandım dedikten sonra iman onların kalplerinde ağırlığını hissettirir. His alemleri onun ile meşru olur. Hayatları onu yaşamakla geçer ve bütün hayatlarındaki davranışlarında, Allah'ın verdiği hükümlere sadakat gösterirler. Cenab-ı Hakk'ın verdiği fermanları vaşatac yaparlar. Kendilerine çok makul gelen fikirlerden Allah hesabına feragatta bulunurlar. Uygun gördükleri şeyi Allah hesabına terk ederler. Allah için yaşarlar, Allah için otururlar, Allah için soluk alır verirler, vesselam hayatları tamamen Allah'a istikamette, Allah'a doğru gitmekte geçer ve Allah'a vasıl olmuş olarak öteye ulaşırlar. Bu, mü'min olanın şiarıdır. Allah, bizleri tam manasıyla müstakim mü'minler zümresine ilhak buyursun. Resul ü Ekrem mü'minlerin başıdır. Allah'a iman etmede, getirdiği, tebliğ ettiği Kur'an'a iman etmede, ve kendi nübüvvetine inanmada müminlerin başında gelir. Onun içindir ki, onun hayatında heva ve hevesine göre verilmiş hiçbir hüküm, hiçbir hayat tarzı, şeraata muhalif herhangi bir hal, herhangi bir vaziyet asla müşahede edilmemektedir. Bundan sonra da kıyamete kadar aransa, yine edilemeyecektir. O, nasıl kendi devrinde Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yaşamada hassasiyet gösteriyordu, biz de O'na sağlam, tam bir ümmet olmayı göstermemiz ancak O'nun bize getirip tebliğ ettiği emirlere harfiyen sadakat göstermek suretiyle yapacağız. Allah hassasiyete, bu mevzuda hassasiyete ve sadakata bizleri muvaffak kılsın. Hükmü ilahiye rıza gösterme, Allah'ın kanunlarıyla hüküm verme, başkaları hakkında bir derece söz götürüyor olsa da, İnsan ona rıza didi olsa da, şefkatli olmasına rağmen kendi aleyhinde, nefsi aleyhinde Allah hesabına, Kur'an namına insanın karar vermesi, onları tatbik etmesi, o insanın sadakatına, peygamber olmasına, Allah'a kurbiyetine delalet eder. Resul i Ekrem aleyhissalâtu kendi aleyhinde verdiği nice kararlar vardır. Kendisine ait sır nece şeyleri ifşa etmiştir ki, eğer ifşa etmeseydi, Allah'la kendi arasında kalacaktı. Halbuki o, bir vazife olarak onları da ifşa ediverdi. Bunun gibi bize bir vakayı, Ebu Said'il Kudri, sahabi radiyallahu anh, İbn-i Mace şöyle ifade edildiğini görüyoruz. Resul Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın huzuruna betebi geldi. Onu sarsarcasına ondan bir şeyler istedi sahabe Kiram'ın dikkatini çekecek şekilde talepte bulunan bu adam, ne istiyordu acaba? Dikkat kesilenler onun, resul Ekrem'e daha evvel verdiği bir parayı istediğini gördüler. Ve وَوَيْحَكَهَا الْتَدْرِيمَنْ تُكَلِّنْ Dediler. Yazık sana, kimle konuştuğunu biliyor musun? O, Allah'ın Resuludur. İnsan alacağı şeyi talep etse dahi, öyle talep etmemelidir. ''Adam ben ondan alacağımı talep ediyorum ve hakkımdır, alıncaya kadar da yakasını bırakmam.'' diyordu. Yeni Müslüman olmuş, çölden gelmiş, Nebi'ye ait fakameti bilemeyen bu insan, o huzurun edebini ihlal edecek, o huzurun edebine muhalif davranışlarda bulunacak. Sahabi bunu hazmedemiyordu ama adam da ısrar ediyordu. ''Alacağımı alıncaya kadar yakasını bırakmam.'' diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenen, şiddet kazanan sahabiye karşı "Hal kuntum ma sahibi'l hak ve yahutta hal la ma hak kuntum." demek suretiyle onları teskin ediyordu. Bana taraftar olmak değil, hak sahibine taraftar olmanız gerekmez miydi?" diyor onlara. "Alacaklı insandır o. Söz onundur diyor Allah Resulü. Ve sonra Havle bint Kays'tan bir miktar hurma almak suretiyle adama vereceği borcu ödüyor. O bedevi bu büyük fazilet abidesi karşısında değişmiş gibi edeple "Evfeita evfakallah. Sen vazifeni yaptın, borcunu ödedin. Allah da lütuf olarak, insan olarak sana karşı yapacağını yapsın." diye duada bulundu. Allah Resulü "Ulaika khayarul nas" La قَدَّسَتْ اُمَّتُنْ la يَأْخُزُوا الطَّع۪يفُ fiha حَقَّهَا غَيْرَ مُتَعْتَعِينَ Dikkat edin, hakkı hak bilip, hakkı talep eden, hakkı alan ve mahkeme kübraya bırakmayan bu insanlar, insanların en hayırlısıdır, diyor. Öfkelenmiyor, adamın sui edebi karşısında tehevvüre kapılmıyor. Hakkını alan, mahkeme kübraya bırakmayan bunlar, insanların en hayırlısıdır o ümmet kutsiyetini kaybetmiştir, onun içinde şayet zayıf hakkını incinmeden, pörsüm eden, sarsılmadan, musibete maruz kalmadan alamıyorsa, bir cemiyet bir cemaat içinde zayıf hakkını rahatsızlığa maruz kalmadan alamıyorsa, o cemaat kutsiyetini kaybetmiş, içtimahi selahını kaybetmiş, bir araya gelseler de iple bağlanmış, cemiyet ve cemaat kıymetinden fersa fersa uzak, kalabalık bir topluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem feveran ve tehevvürü gerektiren yerde, Ali civan civanmertlik içinde, hakkı talep eden insanın haklılığı karşısında onları ikaz ediyor, ona taraftar olun diyor ve bir cemaat içinde zayıf hakkını alamıyordu o cemaat içtimahı salahını kaybetmiştir. Ebu Dâvud'un süneninde şunu görüyoruz, vakayı bize nakleden vaka kahramanı Hüseydi İbn-i Hudeyr bu zat Nüayman gibi onun kadar olmasa bile şaka yapar halkı güldürür. Halbuki şaka bile laubaliliğin ifadesidir. Gayri ciddiliğin, huzuru kaybetmenin ihsan şuurundan uzak olmanın ifadesidir. İnce zekalılık, akıllılık edip başkalarıyla, başkalarının düşük taraflarıyla, fikirleriyle, anlayışlarıyla alay etmek, bu bir bakıma cennete giden kendi yolunu harap etmek, saadete götürecek vasıtasını tahrip etmek, farkına varmadan Allah'tan ve Resulullah'tan uzaklaşmak demektir. Resul-i Ekrem doğru sözlü dahi olsa şakadan men ediyordu. Kendi hayatında üç beş tane tariz mahiyetinde şakalar var ise de, fakat hoş görmüyordu Ela inna ahsana al-kalam abla an-nizam Kalamullah al-Malik al-Aziz al-Alim Kama Allahu tebaraka ve teala fi al-kalam ve quran turhamun Elhamdülillah <gülüyor> Elhamdülillahi hamdan kamilen kama amara Eşhedü en la ilaha illallah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 كما salliyte على İbrahima ve alâ âli في fil ربنا rabbana حميد hamidun وبارك على محمد alâ Muhammedin ve كما باركت Muhammed'' ''Kema وعلى alâ İbrahima ve العالمين ربنا İbrahima fi'l-a'lamine rabbana inneke hamidun maceed'' ''We arda Allahumma anı s-siddiqi Ebi Bakrin vel Fariqi Umar ve Uthman ve Ali radiyallahu anhum ''We ani sitte ve minhu ve وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اِلٰى يَوْمِ الْحَشِّ وَالْقَرَرِ فَحْشُونَا مَعَهُمْ بُلْ اُفْكَى مِنْ اَوْوَ مِنْ اِبَادَ اللّٰهِ Allah'ın kulları اِبْتَقُوا ve Allah'a karşı gelmekten sakının Allah'tan korkun Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin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 Dinin emrilerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vazu nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, binlerce eğri büğrü yol içinde, tek doğru yolu olan İslamiyeti bulasınız. Emnu eman içinde sahili selamete çıka doğrularla beraber cennete dahi olasınız. Aklımız Salah! İnna salateten hani fâşay ve mütevvel. Ve la dikkul Allah eksber. Ve Allahu yaradı mı